Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Innal hamle lillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu ve na'udhu billahi min širura in fursina ve min seyyati a'malina Men yahdihi lillahi vela mudlila lah ve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 Ve aslaqal hadithi kitabullah Ve khayrel heddi heddi muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem Ve şeral imur muhtefatuhah Ve kulle muhtefetin bid'ah Ve kulle bid'atun dalaleh Ve kulle dalaletun fin nar Tümme da Değerli kardeşlerim, bugün inşallah e, Siyer sohbetimizin 36. konusu 76. dersini Göreceğiz inşallah Geçen haftaki konunun e, konudan çıkartılacak dersleri göreceğiz bu hafta. Geçen haftaki konumuz Medine'de, Bedir Savaşı'ndan sonra adım, Bedir Savaşı'ndan sonra Yahudilerle ve Müşriklerle bir mücadele başlıyor O mücadeleden bahsetmiştik. Onunla ilgili gerçekleşen hadiseleri anlatmıştık. Özellikle Ben-i yaptığı ihanet, Müslümanlardan bir kadına saldırmaları ve neticede Aleyhisselatü Vesselam'ın onları sürgün etmesi, sonra münafıkların e, çevirdiği işler komplolar e, ve bu arada da nebiimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma'yı Ali İbni Evi Talib radiyallahu anh evlendirmesi sonra Ömer radıyallahu anh'ın kızının kocasının vefatı neticesinde kızını Ebu Bekir, Osman radıyallahu anh'lara arz etmesi ama onların imtina edip neticede aleyhisselatu vesselam'ın da Hafsa binti Ömer Ebnil Khattab radıyallahu anh ile evlenmesinden bahsetmiştik. Şimdi bunlardan çıkartılacak dersleri söyleyeceğiz inşallah. Birincisi Yani Yahudilerden bahsettik de ya, Yahudilerin Tevrat'la kendi hak dinleriyle bir bağlantıları kalmamıştı. Kopmuştu. İşte bu onların dinlerinin İslam'a olan zıtlıklarının, karşıtlıklarının, Müslümanlara olan eee karşıtlıklarının ve onlara karşı Müslümanlara ve İslam'a karşı tuzak kurma, kurmalarındaki en açık bir tefsirdir diyor müellif Müslümanlar Mekke'deyken yani daha hicret gerçekleşmeden önce biliyorsunuz duymuşsunuzdur Farisiler ile Rumlar arasında bir savaş gerçekleşiyor Bu ilk savaşta Farisiler galip geliyorlar. Bu savaşa bu savaşın neticesinde daha doğrusu bu futperest olan Farisiler İranlılar galip geldiği için müşrikler seviniyor ve Müslümanlar da üzülüyorlar. Müslümanlar neden üzülüyorlar? Çünkü ehli kitabı kendilerine yakın görüyorlar. Çünkü Müslümanlar bizler de ehli kitabı. Ne demek ehli kitap? Yani kendilerine kitap verilenler Bizden önce Hristiyanlara da kitap verildi. Yahudilere de kitap verildi. Onlar kitap ehli kimseler. Dolayısıyla Hakk'a daha yakınlar. Hak olan dine yani semavi dediğimiz hani semavi ne demek? Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu gökten gelen vahiy ile insanlara dinin öğretilmesi peygamberler vasıtasıyla semavi bu. Dolayısıyla Müslümanlar o zaman üzülüyorlar. Putperestlerin ehli kitabı yenmesine üzülüyor. Ama müşrikler de seviniyorlar. Müşrikler bununla seviniyor. Rum Suresi'nde anlatılır bu. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Gulubeti Rum. Rumlar mağlup oldular. Sonra onlar galip geleceklerdir diyor. bir Yani birkaç sene. Bu birkaç sene e, Bıd kelimesi Arapçada 3 ile 9 arasındaki bir sayı ifade ediyor. O konu geldiğince inşallah daha da açacağız da e, konuyla alakası olması açısından birazcık bahsetmek istiyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh bu ayetleri geliyor. Mekke'de müşriklerle iddiaya giriyor bahse giriyor ama bu bahis olayı bahsin bahse girmenin haram kılınmasından önce dikkat edin o zaman da Aleyhisselatü Vesselam onu Ebu Bekir radıyallahu anhı yasaklamıyor yani birkaç sene sonra Rumlar ehli kitap galip gelecek diye müşriklerle Mekke'de bahse giriyor Sonra 5 sene geçince savaş olmuyor. Müşrikler işte kınayınca Ebu Bekir radıyallahu anh aleyhissalatü vesselama geliyor ve durumu anlatınca o da diyor ki bıd kelimesi yani bıd asının 9'a kadar vardı. Yani 3 ile 9 arası veriliyor. Onlara biraz daha zaman tanımıyor. Süreyi artırıyorlar. Buna mukabil bahsten alınacak, iddiadan alınacak şeyi artırıyorlar. Ve neticede aynen Kur'an'ın haberi verdiği gibi Rumlar yakında ayette ifade edildiği gibi yakında onlar galip geleceklerdir diyor. Rumlar galip geliyor. Ve Ebu Bekir radıyallahu anh bahsi kazanıyor. Bahsi kazanıyor. Ve bu olayın neticesinde de birçok kişi, Mekke'de birçok kişi İslam'a giriyor. Bundan daha önce bahsetmiştim. İşte o dönemde o dönemde bu putperestler kendileri gibi putperest olan Farisilerin ilk önce savaşı kazanmasına çok seviniyorlar. Ancak e, Müslümanlar ehli kitabın ikinci sefer savaş yapıldığında Farisilerle yenmesine seviniyorlar. Fakat bunun mukabilinde bunun karşısının karşısında Bu ehli kitap özellikle Yahudiler Yahudiler kendi dinleriyle, hak olan dinleriyle bağlanı koparmışlar. Şehvet ve arzularına göre hüküm veriyorlar. Menheceleri, metotları ne isterlerse, arzuları, hevesleri canları ne çekerse ona göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla hak diniyle olan bağlantıları kesilmiş, kopmuş durumda. Geçen hafta da anlattığım gibi o beni Kaynuka'nın yaptığı iş buna çok açık delalet ediyor. İleride beni Nadir'in yaptığından bahsedeceğiz, Uhud'dan sonra. Sonra beni Kurayza'nın yaptığından bahsedeceğiz. Bunların hepsi tek tek çıkartılıyor. En son ki Yahudilerin kalelerinden indirilip, onların ölümlerine hükmediliyor. Onunla ilgili kıssalar inşallah yeri geldikçe, geldikçe anlatacağım. Yahudilerin bu halini, Kur'an bize şöyle haber veriyor. Ve izah kile lahum aminu bimaa enzalallahu Kalu nu'minu bimaa enzalallahu Onlara gelin Allah'ın indirdiğine iman edin de, denildiği zaman, söylendiğinde Kalu nu'minu bimaa enzalallahu Biz ancak kendimize, bize indirilene, yani Tevrat'a inanırız diyorlar. Ve yekfurune bimaa vera'ahu Ve huvel haq musaddiqan limaa ma'ahum ve tevrat'tan sonra gelen onun arkasında dedi bemaverehu yani tevrat'tan sonra gelen kur'an'ı inkar edenler ve huve'l hak musaddikul ma'a oysa ki o kur'an kendi yanlarındaki tevrat'ı tasdik edici olduğu halde onu inkar ederler yani işlerine geldiği gibi hareket ediyorlar min de ki niçin Bakın o hitap yani şu şuradaki hitap ayetlerin indiği zamanki Yahudilere hitap ediyor. O zaman neden diyor eğer siz gerçekten iman ediyorsanız Allah'ın peygamberlerini öldürdünüz. Kimi öldürmüşlerdi peygamberlerden? Zekeriya aleyhisselam. Zekeri aleyhisselam. Başka? Yahya, Yahya aleyhisselamı öldürmüşlerdi. Güzel <gülüyor> maşallah. Şimdi Allah azze ve celle Allah'ın daha önce geçmişte geçmişte öldürülen peygamberlerden bahsederken o öldüren kimseler hakkında siz diyor Yani siz geçmişte nasılsanız şimdi de böylesiniz diyor. Şimdi 1400 yıl sonraya şimdiye gelelim. Şimdi de aynı Yahudilerin karakteri. Onlar yani nasıl geçmişte peygamberleri öldürmüşse aleyhissalatü vesselamın döneminde de 500 yıl sonra Ali Sina'tu İslam'a gelinceye kadar aşağı yukarı takriben yani 500 yıl sonra yine peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye kalktılar. Suikast düzenlediler. Hem Hristiyanlardan vardı suikast düzenleyenler ama Yahudilerden de var. Onu da yeri gelince anlatacağım inşallah. E neden diyor yani siz eğer iman ediyorsanız Allah'ın peygamberlerini öldürmeye kalktınız. "Whene ga jakum Musa bil min ba'dihi wa antum zalimun." Musa size beyinatla apaçık delilleri getirdi ve siz Musa'dan sonra bu zâlih edindiniz. Zalimler olarak. İşte Yahudilerin ve akabinde de Hristiyanların hali bu. İşte Kur'an'ın bu ayetleri onların o anki imanları Hatta şu an için de geçerlidir. O anki imanlarını şüpheye düşürüyor. Yani madem diyor Kur'an diyor ki onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz bize indirilene iman ederiz diyorlar. O iman ettikleri hak din hususunda şüphe etmiş oluyor Kur'an onları şüpheye düşürüyor. Aslında Kur'an şüpheye düşürücü, düşürücü değil, fitne verici değil ama bu ayetler onların imanının şüpheli olduğunu, gerçekten kendi dinleriyle, hak dinleriyle alakası olmadığını beyan etmiş oluyor. bunu anlatıyor yani. Ve nihayetinde bu Yahudiler Allah'ın lanetini hak ediyorlar. Kur'an haber veriyor bunu. Allah Azze ve lanetini hak eden bir topluluk oluyor Maide suresinde allah Teala لُعُنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِ إِسْرَائِلَ عَلَى لِسَانِ دَعُودَ وَعِيْسَ بْنَ Yahudiler Beni İsrail'den. Beni İsrail geniş bir kavram. Hem Yahudileri hem de Hristiyanları içere, içerisine alıyor. Nihayetinde İsa Aleyhisselam da Beni İsrail'e yani İsrail oğullarına gelmiştir. Sonra isimler. Sonradan e, isimlenmiştir. Yani Yahudilik de aslında ilk önce Yahudi diye isimlendirilmiyordu. Sonraki e, gelen nesiller içerisinde kollara ayrılıyor bu Beni İsrail, Yahud ismi, Yahud adındaki, Yahuda adındaki bir isimden bu ismi alınıyor. Hristiyanlar da Hakeza, İsa Aleyhisselam'in gelmesinden sonra Nesara diye geçer. Onlar da yardımcılar manasına gelir. İsa Aleyhisselam'ın havarileri, yardımcıları şeklinde. O isim de o şekilde oradan E, türüyor ve yani büyük bir millet haline geliyorlar. Ama nihayetinde hem e, Tevrat hem de İncil, hem Musa aleyhisselam hem İsa aleyhisselam beni İsrail'e yani İsrail oğullarına. İsrail'le kast de kim? İsrail'in diğer ismi İsrail'in diğer ismi ne? He, Yakup aleyhisselam. Güzel. Yaqub Aleyhisselam'ın diğer bir ismi de İsrail'di. Kur'an'da geçer bu. Yani Yakup Aleyhisselam'ın oğulları kast ediliyor. Yakup Aleyhisselam'ın babası da İshak, İshak'ın babası da İbrahim. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'a kendilerini nispet ediyorlar. Biz İbrahim'e daha yakınız diyorlar. Yahudiler. Dedeler, atalarının İbrahim Aleyhisselam olduğunu iddia edirler ki din olarak, inanç olarak ona yakın olduğunu iddia edirler. Oysaki alakası yok yani. Evet. Bu beni İsrail diyor Davud Aleyhisselam ve Meryem Aleyhisselam'ın oğlu İsa Aleyhisselam'ın dili üzere lanetlenmiştir. Neden? Velike bi ma'asav ve kanu Bu onların isyan etmelerinden dolayı. Yani laneti hak kazanmaları, isyan etmeleri ve haddi aşmalarından dolayı. Kanu la yatana havne an munkar. Fa'alû Burası çok önemli. Onla işlemiş oldukları, yapmış oldukları münkerden yani kötü işlerden birbirlerini sakındırmıyorlardı. Burası çok önemli. Yani münkeri işliyorlar, birbirlerine bakıyorlar ama kimse kimseyi vazgeçirmiyor, can Allah. Bu çok vahim bir durum. Bundan dolayı lanete hak, hak ediyorlar. Levis sema kanu yefalun. Yapmış oldukları şeyler ne kadar da kötüydü. Diyor. Yani kötülükten vazgeçirmediğimiz zaman biz birbirimizi Allah korusun bunların durumuna düşüyoruz. O zaman kötülük yaygınlaşıyor, aşinalık kazanılıyor, adet haline geliyor, meşrulaştırılıyor, herkes ondan memnun kalıyor. Oysa ki Allah memnun değil, Allah ondan razı değil. O zaman münkere karşı mutlaka e, uyanık olmak gerekir mutlaka bir tepki vermek gerekiyor. Onun için aleyhissalatü vesselam men ra'a minkum münkeran fel yugayr bi yedihi kim sizden bir münker görirse, görürse eliyle düzel. Tabi bu alimlerimizin ifadesi de devletin işidir, güç ve otoritenin işidir. fe men lem yassati fe bilisanihi buna gücü yetmeyen kimse diliyle düzelt. fe men lem yassati fe bi kalbihi buna da gücü yetmeyen kimse kalbiyle buğz etsin bu da imanın en zayıfıdır diyor münkeri aşine olmamaklar. lazım. Münkeri münker görmek, nefret etmek, kızmak, e, ehline dua etmek, ondan yüz çevirmek ve kalbi rahatsızlık hissetmek gerek. Allah bize bu şuuru versin. Amen. İşte bu Yahudilerin zulümleri sebebiyle böyle lanetlenmişlerdi. Onlar e, mali hedeflerine iktisadi istek ve arzularına ve siyasi hırs ve amaçlarına ulaşabilmek için dinlerini oyunla eğlence edinmişlerdi. Dinlerini bir aracı kılmışlardır. Bundan dolayı da Allahutaala onlara eee azaf ve zilletin demiş. Yani onların zelil olmasını, alçak bir konumda olmalarını mı kılmıştır? Ve Aleyhissalatu vesselam döneminde de onlara sürgün sürgün öldürülme ve parçalara ayrılma şeklinde hükümler verilmişti. İleride gelecek. Bu Beni Ukayno ke sürgün edildiği zaman Şam tarafına çoğu yolda ölüyor zaten. Beni Nadır da aynı şekilde sürgün ediliyor. Beni Kurayza'ya gelince onların da eee eli silah tutanların öldürülmesine hükmediliyor. Bu şekilde onlar perişan oluyorlar. Kıyamet gününde ise sayir, alevli bir ateşin içerisine atılacaklar. İşte bundan dolayı Yahudilerin hak dinleriyle, kendi dinleriyle bir alakası, bağlantısı kalmamıştır. Onların eğer hedefleri, onların istek ve arzuları tehdit edilirse o zaman e, gizledikleri küfürleri, içlerinde sakladıkları küfürleri apaçık ortaya çıkar. Bugün de gördüğümüz gibi. Bu, bu e, peygamberleri inkar etmek şeklindedir. Ki buna tarih şahitlik eder. Onları öldürme, yani peygamberleri öldürme şeklinde, inkar etme şeklinde. Zaten e, öteden beri söylüyoruz, bir peygamberi inkar eden kimse hepsini inkar etmiş gibi olur. Yani. Evet. Çünkü peygamberlerin daveti haktır. Hepsi de el-enbiya ıhbetun dinuhum vahidun diyor aleyhissinatü peygamberler kardeştir, dinleri ise birdir. Yani tevhid yönu dinleri birdir. İmam Ahmet'in e, İbn Abbas radiyallahu anhmadan sahib-i senetle rivayetinde e, diyor ki Abdullah İbn Abbas hani şu fatihata okuduğumuz gayrul mağdubi var ya gayrul mağdubi aleyhim ifadesi. Bununla kast yani ...kendilerine gazap edilen... ...Allah'ın gazap ettiği kimseler... ...kimler? Yahudiler. böyle da'alin'' derken... ...da'al kelimesi ise... ...dalalette olanlar... ...bunlar da kimlerdir? Hristiyanlardır. Yani biz bunu okurken... ...ihdine sıratel müstakim... ...dos doğru yere... ...yola bizi ilet... ...diyoruz. Ama kimlerin yoluna değil... ...nimet verdiğin kimselerin yoluna... ...kimlerin yoluna değil... İşte bu Yahudi, gazaba, gazaba uğramış Yahudilerin ve dalal içerisindeki, dalalet içerisindeki, sapıklık içerisindeki Hristiyanların yoluna değil, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet diye dua ediyoruz. Yani. Evet. Onun için Fatiha çok önemli. Allah Azze kendisiyle kul arasında ikiye ayırıyor Fatiha'yı. Elhamdülillahi Rabbil alemin dediğinde kişi Rabbisini Övmüş oluyor. Maliki Yevmiddin Arrahmanirrahim er dediği zaman hakeza övüyor sana ediyor. Maliki Yevmiddin dediği zaman hakeza büyük bir övgüyle övmüş oluyor. Hadiste anlatıldığı üzere. İyyâken a'budu ve iyyâken dediği zaman Allah'tan bir şey istemiş oluyor. Yani sadece sana ibadet eder, senden yardım dileriz şeklinde Allah'tan bir istekte bulunuyor. Yukarı kısım, yani Fatiha'nın yukarısı Allah Azze ve Aşağısı kul için. Allah Azze ve Celle kutsu ben Fatiha'yı benimle kullarım arasında ikiye böldüm. Diyor. Ve kulumun istediği verilecektir diyor. Hadisi şöyle özetle söylüyorum. Fatiha o yüzden çok önemli. Aşağı kısımda hep biz dua ediyoruz. Yani bizi, bizi mustakim, dost doğru yani Allah-u Teala'nın razı olduğu yola senin razi olduğuna ilet, nimet verdiğin kimselerin. Ama gazaba uğramış Yahudi ve Hristiyanların e, dalalet içerisindeki Hristiyanların yoluna değil diye dua ediyoruz. Allah bu dualarımızı kabul etsin. Amin. <gülüyor> Amin. Evet. Burada Hafiz ibni Kesir e, Rahmetullah Ali diyor ki iman ehli bi kimse e, hak ile ilme de de şamildir. Yani ilim öğrenir ve onunla amel eder. Yahudiler ilmi kaybetmişlerdir diyor. Yani Yahudiler ilmi yitirmişlerdir. Hristiyanlar da şey düzeltiyorum. Yahudiler ameli yitirmişlerdir. Yani bildikleri halde amel etmemişlerdir. Bundan dolayı gazaba uğramışlardır. Ama Hristiyanlar ise ilmi yitirmişlerdir. Bundan dolayı da sapıtmışlardır. Yani ilmi ilimsiz bir insan sapıtır. Amelsiz bir insanda kaza başlar. Subhanallah. Ya diyor ki Mühendis işte bugün Müslümanların birçoğunun işi de böyle. Hakkı biliyorlar ama heva ve heveslerine göre hüküm veriyorlar. Bu da işte Yahudileşmenin bir göstergesidir. Bundan Allah hasım. Biliyorsak bildiğimizde amel edeceğiz. Allahu Teala amel etmeyi nasip etsin. İmam Bukhara rahmetullahi aleyhi sorulmuş. Bu kadar hadisi ne kadar nasıl ezberledin? Nasıl ezberinde tutuyorsun? Diye. Bildiğim, öğrendiğim her bir hadisle amel ettim. Allah'u. Yani bırak hadisle amel etmeli. Bugün insanlar hadisin doğrulu, doğru olup olmadığını, sahih hadisleri kastediyorum. Peygamberi sözlü müdür değil midir? diyor Onun üzerinde tartışıyorlar. Dalga geçiyorlar, ağzlarının yüzlerine veriyorlar. Bu samimiyetsizliğin, ciddiyetsizliğin, dine karşı şüphe etmenin, şüpheyle, şekle bakmanın bir göstergesi. Allah bizi bundan korusun kardeşler. İşte Yahudiler ve Hristiyanların hali bu. İkincisi, elvela velbera. Aslında bu kavramlar e, çok önemli bir kavram e, ve bunun için kitaplar yazılmıştır, dersler anlatılmıştır. Ama biz kısa ve öz olarak bahsedeceğiz. Bu vela, dostluk, bera ise düşmanlık beslemek. Yani uzak durmak demektir. Bu vela ve bera müminlere yanında iman menhecinin metodunun temeli olmuştur. Merkezidir yani. Yani müminlere karşı dostluk beslemek, kafirlere karşı düşmanlık beslemek. Vel mu'minuna, vel mu'minata ba'duhum evliya Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin velisi yani dostudur. Onlara karşı dostluk edin. Ama Allah azdeveciler bir başka et kermede ve men yetevellahu minkum fe innehu minhum. kim onları yani kafirleri dost edinirse onlar ondandır diyor. Yani kafirlerden de biri olmak gerekiyor. Ali hirsat ve selam ale fulanın in ale fulanın leysa li bi avliya falan ailesinin ailesi efradı benim e, dostlarım değildir onlar benim dostlarım değildir diyor. Ne demek bu? Yani onların kafirlerdir, benim onlarla alakam yok onlar benim dostlarım olamaz diyor. Dolayısıyla kafirlere karşı dostluk beliklemek e, caiz değil. Kim onlara dost olursa, veli edinirse o onlardan müminlere karşı dostluk beslenir. Mü'minlere karşı velilik yapılır. <gülüyor> Geçen hafta da anlattığınız gibi sahabeden Übadib Nisamit radıyallahu anhın e, beni kaynuka hakkında hüküm verilirken ortaya çıkıp da onlarla olan irtibatı kesmesi çünkü daha önce de önceden eee Ubade bin Saamet benim Kainuka'yla anlaşmalı. Onlar onlarla kendi arasında bir anlaşma var. Yani birbirlerine ihanet etmeyecek, zarar vermeyecek vesaire. O, o günkü şartlara göre bir anlaşması var. Bu anlaşmadan beri olduğunu ilan ediyor. Bu anlaşmadan ve onlara karşı dostluktan beri olduğunu, Allah'ı, Resulünü ve müminleri dost edindiğini ilan ediyor. İşte bu dostluk o anda Mubadir ibn-i Samit'te tecelli ediyor. Allah Azze ve Celle de onu övüyor. Bunun aksine Abdullah ibn Selun münafıkların başı ise onlara yani kafirlere, Yahudilere olan dostluğunu ikrar ediyor. Yaptığı hareketlerle, sözlerle işte aleyhissalatü vesselam ile onlar arasına girip e, onların affedilmesi e, veyahut da verilen cezanın hafifletilmesi hususunda yaptığı tüm tavırlar onlara dost edilmeli gösteriyor. Allah Azze ve Celle hem Kur'an'da hem de Resulullah Aleyhisselatü sünnette bu vela ve bera ile ilgili birçok şeyi bildirmişti Yani Kur'an ve sahih sünnet bunlarla dedi. Mesela bunlardan bir tanesi Mümtehine suresinde Allahu u Teala'nın buyruğu قَدْ كَانَتْ Yemin olsun ki İbrahim ve beraberindeki kimseler da için güzel bir örnek vardı. Sizin için güzel bir örnek vardı. Hatırlayın ki onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Yani İbrahim ve beraberindeki bu, bulunan kimseler müşrik olan topluluklara kendi kavimlerine şöyle dediler. Biz sizden beriyiz. Yani sizden uzağız. Sizin dostunuz değiliz manasına. <gülüyor> ve memmen ta'budunne min dunin. Ve Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de beriyiz. Hem sizden hem de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden beriyiz. Ketarna <gülüyor> bikum. Biz sizi kabul etmiyoruz. Sizi inkar ediyoruz. Sizi saymıyoruz yani. <gülüyor> Sizinle bir alakamız yok. Ve beda'e beynenâ ve beynekumü'l adavetu vel bagdâ ebedâ. Hatta tukminu billahi vahde. Ta ki Allah'a sadece Allah-u Teala'ya iman edinceye kadar siz ve bizim aramızda ebediyen bir buğz, kin ve düşmanlık devam edecektir diyor. Gözükmüştür veya ortaya çıkmıştır diyor. İşte bu İbrahim Aleyhisselam ve beraberindekilerin kafirlerden beraatı, beri olmasını apaçık şekilde ifade ediyor. Tevbe suresinde de anlatılacaklar la em ve lem Sizler sizden cihat eden kimseler kimseleri Allahu Teala ayırt edinceye kadar ve ve ve Allah Allah'ın dışında peygamberinin dışında ve müminlerin dışında sırdaş edinen kimseleri ayırt edinceye kadar bırakılacağınızı mı zannettiniz? Yani terk edileceğinizi, imtihani olunmu canınızı, olunmu canınızı mı zannettiniz? Allah'u yani. Allah yaptığınız şeylere haberdadır. Demek ki Allah'ın Resulünü ve müminleri dost edinmek, sırdaş edinmek, kafirleri edinmemek gerekiyor. Yine Allah Azze ve Celle Kafirun suresinde bildiğiniz üzere قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ De ki ey kafirler, la Ben sizin ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem. Wala entum aabiduna ma a'bud. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. Wala ana aabidun Ben sizin taptığınız şeylere tapıcı değilim, ibadet edici değilim. Wala Benim taptığıma da siz tapıcı değilsiniz. Lekum dinukum waliyadin. Sizin dininiz size, benim dinim bana diyor. İşte burada bir berahat var, uzaklaşma. El vela kavramı buradan açıkça ortaya çıkıyor. Sahih-i Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste bunu daha önceki sohbetlerimize söylemiştik. Aleyhissalatü Vesselam Bediye'ye çıkarken Medine'nin yakınlarında, Medine'nin doğu tarafında <gülüyor> e, Barratul Vaber Harratul Vaber adlı bir mevkiye geldiği zaman e, bir tane böyle güçlü, kahraman, kuvvetli bir adam Aleyhissalatü Vesselam'a geliyor. Sahabeler de seviniyorlar. Çünkü çok güçlü, kahraman bir insan yani. Ama müşrik. Ee, sahabeler seviniyor, aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor diyor ki ben de size katılabilir miyim? Ya, hem ganimetten alırım diyor yani. Ganimet elde etmek için. sizle beraber savaşa katılabilir miyim diyor. Aleyhissalatü vesselam Allah ve Resulüne iman ediyor musun? Hayır diyor. O zaman ben diyor, müşriklerden yardım istemem. Yani düşünsene çok kuvvetli ee, kahraman Belki de birçok şey yapacak. E, sahabeler sevinmişler. Biz güçlendik diye onunla. Ama Allah Aleyhisselatü Vesselam dönüp bakmıyor adeta. Ben müşriklerden yardım istemem diye. Adam ısrarla Aleyhisselatü Vesselam bir ağacın gölgeliğine geçtiğinde orada yine geliyor. Aynı şeyleri söylüyor. Size katılabilir miyim? Ganimet alacağım da diyor yani. Ganimet almak için. Sizin aldığınız şeyden. Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun? ona bir soru soruyor yani. Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun? Hayır diyor. Ben müşriklerden yardım almam. En son beyda mevkine geldiğinde adam tekrar geliyor. Aynı şeyleri so söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam yine Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun? Adam evet diyor bu sefer. Yani tabii orada <gülüyor> yani gerçekten iman ediyor. <gülüyor> bu çünkü açıktır. Adam iman ettiğini söyleyince Aleyhisselatü Vesselam tamam katıl diyor bize diyor. Yani bunun gibi aleyhissalatü vesselam çok kritik, hassas bir noktada dahi müşriklerden yardım istememiş. Onların yardımını kabul etmiyor. Bunun gibi birçok örneklerle dolu. allah Teala müminlerden başkasını dost edindirmesin bize. Müminleri iman edenleri dost edindirsin. Üçüncüsü kardeşlerim, geçen haftaki e, dersimizden çıkartacağımız e, konulardan birisi, alacağımız derslerden birisi. İslam hizmeti içerisinde e, kılıç diyor, burada kılıçta kastedilen savaşı ancak Müslüman bir halife, tanzim eder düzenler. Evet. Bu Ka'ab bin Eşref'in öldürülmesinden bahsetmiştim. Bu kısayı anlatmıştım. Buhari'de, Müslüman'da, diğer hadis kısaplarında geliyordu. Şimdi buradan bahsediyor yani. Hainlerin, casusların, İslam düşmanlarının öldürülmesi onlara karşı suikast düzenlenmesi emrini hiç kimse veremez. Sadece hakim yani halife ki verir. ben <gülüyor> hocadan falanca hocadan aldım. Bana suikast emri verdi. Böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Bu cemaat işi değildir, grup işi değil. Bu ancak İslam liderinin güç ve otorite sahibi İslam devletinin başındaki adamın işidir, halifenin işidir. Kimsenin buna yetkisi yok. Kimse kafasına göre gidip adam öldüremez. Öldürdüğü zaman ne oluyor? Daha büyük bir fitne çıkıyor. Daha büyük bir fitne çıkıyor. Allah korusun. İşte hani Selam-ı Vesselam eh, ahdi bozan, anlaşmaya ihanet eden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve Müslümanlara soyup sayan, Müslüman kadınların avretlerini bahsedip onları hakkında nameli sözler söyleyen hatta müşriklerle kafirlerle komplolar kuran Kâb i Eşref'in öldürülmesine bundan dolayı izin vermişti Adam şeye gidiyor hatırlarsanız Mekke'ye gidiyor Bedir savaşından sonra Allah bir ağıtlar yakıyor ki Bedir'de öldürülen müşriklere onunla kalmıyor. Geliyor Medine'ye Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerini ve Müslümanların eşlerinin diline doluyor. Onların hakkında namuslar hakkında ileri geri konuşuyor. Sövüp sayıyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam kim bunu öldürecek diyor. Kim öldürüyor? Geçen hafta anlatmıştım. Sahabelerden kim vardı öldüren? He? Hadi. Mesleme. He? Muhammed İbni Mesleme. Evet. Bir grup sahabeyle gidiyor ve işini bitiriyor. O hikayeyi uzunca anlatmıştım. Oraya tekrar dönmeyeceğim. Demek ki kardeşlerim bu casusların, hainlerin İslam düşmanların öldürülme emri suikast emri, gizlice öldürülme emri ancak İslam halifesi tarafından verilebilir. Ve bunun da bir usulü vardır. Yani bu dünyaya ilan eder şekilde gösteriş yapar şekilde olmaz tabi ki. Sahih hain da yani Buhari ve Muslimu Bu da Ebu Hureyre dena rivayet edilen bir hadiste Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam Men etaini fakat ata Allah ve men esani kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir ve men yuti'u emira fakat ata'ni kim emire yani devlet başkanına İslam devlet başkanına itaat ederse bana itaat etmiştir ve men yasir emira Fakat asani kim de emire isyan ederse o da bana isyan etmiştir diyor. Evet. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu gibi öldürmeleri bazı yerlerde yapmıştır ve emir vermiştir. Mesela daha önce de anlattığım gibi esirlerden Bedir esirlerinden Bedir esirlerinden Ukbe ibn Ebi Muayit'in ki bu vesselam, Mekke'de çok işkence eden çok e, eziyet eden, söven, sayan bir adamdı. Bunu esirlerin içerisinden çektirio ve öldürtio. Hakeza El-Haris ibn-i Nadir adındaki e, Bedir'de müşriklerin sancahtarı bayraktarı adamın da öldürülmesini istiyor. Bunlar küfürde, haddeşmada ileri giden kemseler. Yine e, Maide Suresi'nde gelen bir ayet-i kerimenin tefsirinde ve sahih-i müslümde ve Buhari'de rivayet edilen hadislerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir grup insanla öldürülmesini istemiştir. Emretmiştir ve yerine getirilmiştir. 8 kişilik bir grup. Medine'ye sekiz kişilik bir müşriklerden grup geliyor, iman ediyorlar, Müslüman oluyorlar. Sonra bunlar Medine'nin havasından dolayı rahatsızlanıp hastalanıyorlar. Aleyhissalatü vesselama gelip şikayet ediyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bizim zekat mallarımız, yani develerimiz var. Oraya gidin o mal, e, develerin bulunduğu yere, yani oradaki e, çobanın yanına gidin demek istiyor. Onların diyor, o develerin sütlerinden ve, affedersiniz, idrarlarından için. Çünkü devenin idrarı, hasaten devenin idrarı şifadır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiriyor. Onların diyor, idrarlarından ve sütlerinden içim diyor. Onlar da içiyorlar gerçekten de. Ve hepsi de iyileşiyor. Sonra çobanı öldürüyorlar. Gözlerini oyuyorlar. Ondan sonra develer alıp götürüyorlar. Bunu haber alınca Nisraat-ı peşlerine adam gönderiyor ve hepsi de yakalanıp getiriliyor. Ondan sonra işte bu ayet, söyleyeceğim ayet-i kerime gereği elleri ve ayakları çaprazlama kesiliyor. Gözleri oyuluyor. Ondan sonra çölüm ortasını öylece bırakılıyor öldürülüyor. Ölüyorlar yani o şekilde. Bu neden? اِنَّمَا جَزَاءُ Allah'a ve harp ilan ederler ve yüzünde fesat çıkaranlar yani yol kesenler yol kesip eşkıyalık yapanlar Allah'a ve Rasulüne harbi ilan edenler bu gibi kimseler اَيُّ <gülüyor> قَتَّلُوا ja, öldürlmeleri cezala, cezaları. Ev yusallibu, yahut asılmaları. Ev tukatta eydihim ve erculuhum min hilafin, yahut elleri ve ayaqları çaprazlama kesilmeleri. Ev yunte minel ard, yahut da yeryüzünden kovulup sürülmeleri. Zalike lehum fil hayatul dünya ve lehum fil ahiret azabun azim. Işte bu onlar için dünyada bir alçaklık, alçaklıktır, rezilliktir. Ahirette ise daha büyük azap vardır. Bu ayet kelimenin gereğini yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bunun gibi hak edene cezasını veriyor. Birçok müşri, birçok İslam düşmanını e, affettiği halde onlardan İslam'a girenler var, girmeyenler var ama yeri geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam onların öldürülmesini emrediyor. Bunun gibi. Evet. Dördüncüsü kardeşlerim, Oraya geçmeden, e, yine Bezdar'dan Hasan bir senetle gelen bir hadiste, e, geçen hafta söylememiştik, Muhammed ibn Meslem'e ve arkadaşları, Kabe ibn Eşref'i, Yahudilerden bu şair olan, e, bu zalim kimseyi öldürmeye giderken, onlarla beraber, aleyhissalatü vesselam, Bakil-Gargat tarafına yürüyor, Medine'deki bir mevki, sonra onları yönlendiriyor diyor ki, dua ediyor. Allah'ın ismiyle gidin diyor ve Allah'ım onlara yardım et diyor. Ondan sonra da işini bitiriyorlar zaten. Dördüncüsü ve sonuncusu kardeşlerim. Alacağımız derslerden dördüncüsü. Nikah. Hani bahsetmiştik ya, Aleyhisselatü Vesselam kızını Ali radiyallahu anh ile evlendiriyor. Sonra kendisi hem Ebu Bekir radiyallahu anh'ın kızıyla hem Ömer radiyallahu anh'ın kızıyla evleniyor. İşte bu nikah diyor nikah, toplumsal bağların en sağlam olanıdır. Allah subhanahu ve teala bu nikah işini, evlilik işini kainattaki bu kainattaki ayetlerden bahsederken kozmik ayetlerden bahsederken bunun içerisine bu evliliği de, nikahı da sokuyor. Ondan da bahsediyor. Bakın Rum Suresi'ndeki ayetler. Ve min ayati en halak alekum min turab. Min turab, thumma thumma izen entum basarun tentashirun. Aman ayetlerindendir. Yani Allah Azze ve Celle derim. Vahdaniyeti, azameti, büyüklüğü, yüceliğini ifade eden ayetlerden biri de sizi topraktan yaratması. Thumma izen entum basarun tentashirun. Sonra siz yeryüzüne yayılan bir beşer olu verirsiniz. Yemen yine sizin kendinizden kendi hem cinsinizden cinsinizden eşler yarat. Niçin? Liteslû, liteskûni Onlarda sükûn bulmanız için, sakinleşmeniz için. Eşler sakinleşme yeridir. Bu şuna benziyor. Koca eş Okyanusta ve denizdeki bir gemi gibi Okyanusta her türlü dalgalar gelir. Gemi de oradan sartılmıştır. Yorulmuş, bitkin bir vaziyettedir. Ama sığınacağı limana gelir ve orada sukune erer. Demirini atar ve orada rahatlar. İşte eş böyledir. Allah Azze ve Celle bekarlara sukun bulacakları saliha eşler nasibesidir. Evlilerin eşlerini de böyle ıslah etsin. İkinci sefer demeyeceğim. Önce birincinin hakkından gelmek lazım. Problem o çünkü. Ee, gerçekten öyle. Allah Azze ve Celle'nin ayetleri bu. Kendisi diyor bu ayettir diyor. Yani. Allah-u Teala'nın ayetlerinden, azametinden, büyüklüğünden, merhametinden, rahmetinden biri de bu. Eşler yaratması. Evlilik. Evlilik olayı. Ve ceale beynekum mevedeten ve rahme. Yine sizin aranıza bir sevgi ve muhabbet koyması, sevgi ve merhamet, acıma koyması da yine onun ayetlerindendir diyor. Eşler arasında eğer sevgi olmazsa ve merhamet acıma olmazsa evlilik çatırdıyor. Sarsılıyor demektir yani. Bu olacak. Olması gerekiyor. Eğer bir insan eşinin bir tarafını Veya bir huyunu diyelim beğenmiyorsa Allah adet ve celle'nin Nisa suresinde hatırladığım kadarıyla söylediği üzere bir başka şeyini beğenir. Bir başka tarafını, bir başka huyunu beğenir diyor. Böyle düşünmek lazım. Hiçbir insan dört dörtlük değil. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Hepimizde hatalar var. Hepimizde yanlışlıklar var. Ama insan bir kusuru gördüğünde bir iyi tarafı da görüp ona göre hareket etmesi gerekiyor, adil olması gerekiyor. Allah Azze ve Celle bu adaleti nasip etsin bizlere. Anladım, Özellikle eşlerimize karşı. Evet. İnne Muhakkak ki bunda tefekkür eden, yani düşünen kimseler için ayetler vardır diyor. Hangisinde? Allah Azze ve Celle'nin kendimizden eşler yaratması, onlarda sukum bulmamız için ve araya merhamet Acema ve sevgi koyması Allah'ın ayetlerindendir. Bunda tefekkür eden, düşünen kimseler için işaretler vardır diyor. Yine devam ediyor. وَمِنَ آيَاتِينَ خَلْقُ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ وَاَخْتِلَافَ اَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ Gecenin, gündüzün, yarat şey, göklerin ve e, yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olması Allahu allah Teala'nın ayetlerindendir. Onun büyüklüğünün alametlerinden, işaretlerindendir. İnne fi zeki laayatil lil Burada alimin diye bitiyor ifade, çok önemli. Bunda alimler için, bilgi sahibi olan, alim olan kimseler için işaretler vardır Bunlar rabani alimler. Tabii bir insan bu ayetleri düşündüğü zaman eee içeriğini düşündüğü zaman ve ilmine artırdığı zaman da mutlaka nasibini alacaktır. O Zaten bu renklerin, dillerin farklı farklı olması bize birçok şeyi düşündürmesi gerekiyor. Bir başka ayet kerimede Hucurat suresinde tanışasınız diye, birbirlerinizle tanışasınız diye sizi kabilelere ve şubelere ayırdık diyor. Bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin ayetleri. Ve min ayatihi menamikum billaylu ve neharu min fadli. Yine Geceleri uyumanız ve gündüzleyin de Allah'ın fazlından, lütfundan istemeniz Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. İnne fi zâike Bunda işiten, dinleyen kavimler için, toplumlar için bir ayet var. Ve min Yine onun ayetlerinden biri de size şimşeği gösterir diyor. Şimşeği korkutmak ve ümitlendirmek için. Ve yunezre minel semaa ma'an fe yuhye bihil azaba'da mevtiha Ve gökten yağmuru indirir Onunla ölümünden sonra yeryüzünü dirildi Allah Azze ve Celle şu günlerde bizlere yağmur yağdırıyor Kesintisiz peş peşe veyahut da yağmurlar yağdır Allah-u Teala da bereket ihsan et Kıyamet Hı -hı. gelecek, öyle yağmurlar yağacak ki bereket olmayacaktır yani Bereketini versin Zararından, afatından bizleri ve tüm İslam ümmetini korusun ''İnne fî dâlike la'ayatillikami ya'akilin'' Bunda akleden, burada da akıl, yani düşünülmesi gerek, akledilmesi gerek, akleden kimseler için ayetler vardır. Diyor. Evet, Suneli İbn-i Macer'de sahih bir rivayetle gelen bir hadiste kardeşlerim, <gülüyor> Ebimiz Aleyhisselatü Vesselam, birbirini sevenler için nikah gibi bir şey yoktur. Yani nikahın bir misli yoktur sevme olayı, özellikle de Allah için olursak, karı ve koca kendi, e, kendilerini, birbirlerini, eşlerini Allah için sevecekler. Yani bu ne demek? Allah için sıkıntısına katlanacaksın, e, yanlışına, hatasına katlanacaksın, Allah için de seveceksin. Hatasını örteceksin, yönlendireceksin. Kadın, Ahmet İbn-i Hamdaki dedikolulardan koruduğunuzda çok büyük bir şeyden korumuşsunuz demek. Yani onların sizinle konuşmasını istiyorsanız onlara değer vereceksiniz. Sizin gibi düşünmesini, iyi şeyler yapmasını çocuklarınızda ya, yani örnek olmasını istiyorsanız onlara değer vermeniz gerekiyor. Benim için de geçer, hepimiz için geçer. Yani onlarla konuşabilmek gerekiyor. Değerdi paylaşabilmek gerekiyor. Bir satır bir şey okuyabilmek gerekiyor. Okuyamıyorsak, paylaşamıyorsak o gidecek başkasıyla paylaşacak. O da onu kötüye yönlendirecekti, dedikodu yaptıracaktı. Yani hanımlar Allah'ın emaneti, Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm ölüm döşeğindeyken ellerinizin altındakiler namaz, namaz diyor. Sonra ellerinizin altındakilere dikkat edin diyor. Yani buradaki dinlediğini paylaş, Kur'an'da okuduğun bir şeyi paylaş onunla. Ama hanımlar... Facebook'ta başka kimselerle başka şeyler paylaşıyorlar. Erkekler başkalarıyla başka şeyler paylaşıyorlar. Tabi hepsi gayrı meşrudur ya, Meşru olan şeyler var. Onu kastetmiyorum. Ama önce karı koca paylaşması gerek. Allah adet ve bu muhabbeti nasip etsin. Vallahi ev düzelmezse işaresi düzelmez yani. Sokak düzelmez. Allah-u Teala bu ıslahı nasip etsin. Bizlere, çoluğumuza, çocuğumuza inşallah. Evet. Aleyhisselatü Vesselam işte bundan dolayı bu nikah ki bereketten dolayı hem e, <gülüyor> nesep yönüyle akrabalık yönüyle e, bir bağ kuruyor ama kimlerle bu bağı kuruyor? İslam'ın kahramanlarıyla da Ebu Bakir e, Ömer Osman radıyallahu anh da, bu bağ, e, bağı iyice güçlendiriyor. Nesep yönüyle de güçlendiriyor. Evlilik yaparak kızını vererek vesaire. Dolayısıyla bu eee bağların, toplumsal bağların en güçlülerindendir. Allahu Teala bu sebeple, bu vesileyle daha doğrusu evlilik bağlarımızı güçlendirsin. Evliliği sıkıntılı olan kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin. Birbirlerini anlamayı, İslam'a göre yaşamayı Tek hedef, tek amaç Allah'ın karşısına çıkıp hesap verileceği günü düşünerek ona göre hayat yaşamayı. Birbirini seven, acıyan, yönlendiren ve çocuklarına iyi, güzel örnek olabilen kimselerden eylesin. Anne baba nasılsa çocukta öyle olur. İstisnai durumlar hariç anneyi babayı, iyi anneyi babayı tartışmayan, kavga etmeyen, birbirine kötü söylemeyen anneyi babayı ta e takip eder, e taklit eder ve onların peşinden gider çocuklar istisnai durumlar hariç. Onlara zaten Allah azze ve celle'nin takdiri hiç kimse bir şey yapamaz. Allahu Teala böyle salih eşler nasip etsin. Eşlerimizi salih yapsın. Çocuklarımızı salihalar ve salihlerden eylesin ve onların eşlerini de onlardan gelecek sübül o sübülden gelecek çocukları da salih ve salihelerden yapsın. Bizleri ve tüm müminleri bağışlasın. Hadi Allahu aleyhi